Cübbeyi yandırır, bol bir Asya giysisi giyerdi ve yanık, esmer teni güneyli olduğunu belli ederdi. Ama Hintli mi, Yunanlı mı, İranlı mı olduğunu kestirebilmek olanaksızdı. Sıradışı uzunluktaki boyu, korkunç denecek esmerlikteki zayıf yüzü, birer koru andıran kocaman gözleri, kalın, gür kaşları onu Kolomla'nın kül rengi insanlarından hemen ayırırdı.